Muhterem Müslümanlar, mukaddes İslam dini, bir gönüyle Allah tarafından bize tevdi buyrulmuş bir emanettir. Rıayeti gerekli olan bir emanet. Bizden sonra gelecek nesillere arızasız ve pürüzsüz teslim etmekle mükellef olduğumuz bir emanet. Aldığımız gibi vermekle mükellef olduğumuz bir emanet. Teslim aldığımız gibi yeniden bir teslim etmek vazifesiyle mükellef olduğumuz bir emanet. Bir yönüyle de aynı zamanda bu mukaddes emanetten bizim ve gelecek nesillerimizin saadeti eminatı vardır. Bizim ve gelecek nesillerin huzurunun beşareti var müjdesi var. Buna temas sükümüz nisbetinde olarak yaşamak için Allah'ın vaadi var celle celaluhu. Her iki yönüyle de mahsı hayır olan böyle bir mesele karşısında günümüzün insanının ne pahasına olursa olsun isabetli istikamette iyi bir karar vermesi lazımdır. Emaneti koruma, emanete riayet etmem hainler arasında haçr-ı neşr olma endişesini içinde taşımam, Kur'an aldığı gibi gelecek nesillere teslim etme duygusu düşüncesim. İkincisi, kendisinin saadeti, hatta mevcudiyeti, istiklali, hatta hür olarak yaşamasım, ona bağlıdır riayet edip, onun getirdiği, vaat ettiğim, teminat aldığı hususları elde etmem. İnsanımız işte bu durumla karşı karşıyadır. Kararını isabetli verdiği zaman, hainler olmadan kurtulacak, emanete riayet eden insanlar olarak haşrolacak. Geçmiş nesiller arasında mualla yerini alacak ve gelecek nesiller tarafından da rahmetle yad edilecektir. Veya emanete hiyanet edecek geçmiş nesiller arasında oturacak yer bulamayacaktır. Gelecek nesillerin tükürüğü de yüzünü kirletecektir. Bize bırakılan, mirasa sebebiyet veren ecdadın ruhuna tuh diyenler, bize yıkılmış bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tuh diyenlerin tükürüğü, Kur'an'ı rafa konmuş bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tuh, medresesi işlemeyen ecdadın ruhuna tuh, Mektebinde Allah'tan, Peygamber'den bahsedilmeyen memleketin elçidir ruhuna tuh diyenler, sokakları bugünkü amarşikale getmeye getirmeye vesile olan elçidir ruhuna tuh diyen, nesillerin attığı tükürüklerle yüzlerimiz kirlenecektir. Emanet, riayet ve yahyanet, ya saadetinizin ve huzurunuzun teminatı sımsıkı sıkı sarılma veya ellerinizi gevşetme perişan olma. Aklı başında insan, saadetinin teminatına sımsıkı sarılacak, geleceğin nesillerinden gelecek böyle bir tehditten, böyle bir tecavüzden, hiç olmazsa bir tükürmeden mahzun kalacak ve geçmiş nesiller arasında da yerini alacaktır. Huzuru Rabbül Alemine gittiğiniz zaman, ümmeti Muhammed arasında yerinizi alabilme hususum. Ama onun erkanı var, atabı var. Dinine sahip çıkacaksınız Allah'ın. Yeryüzünde neşretmek istediği, yaymak istediği, hakim kılmak istediği. kalebe çalmasını istediği dinine sahip çıkacaksınız. Hayatınızın gayesi ve sizin tatlı hülyalarınızı haline getireceksiniz. Yatarken duanız, kalkarken münacatınız haline gelecek. Sofrada besmeleniz sofra kalkarken hamdeleniz haline gelecek. Tavafta duanız, Allah'a karşı sözünüz haline gelecek. Mescitte içeriye girerken ahdü peymana sadakatın ifadesi olarak tecdidi biatınız haline gelecek. Dert haline, sancı haline gelecek. Allah da Celle Celâluhû sizi aziz kılacaktır. Yerdeki yüze bastırmayacak, hırzınızı baymal namusunuzu talan ettirmeyecek, bir bayrak gibi yüce olarak yüksek burçlarda dalgalanacaksınız <gülüyor> ve milletler size selam duracaklardır. Ama oraya çıkıncaya kadar yorulmak lazım, oraya çıkıncaya kadar mahallik iktiham etmek lazım, oklara hedef olmak lazım, kandanirinden deryaları geçmek lazım, dikenli tarlaların içine girmek lazım, Hayatı, rahatı ve rahaveti terk etmek lazım. Meşakkat-i şiddetle arz edip, Allah yolunda ölümü hayatın en tatlı neticesi saymak lazım. Nasıl bir cemaat, bu bezmedem tutuyor, bu bayrağı o yüce burçlara takıyordu? Kaç defa dinlediniz, bir kere daha dinleseniz ne olur? Belli bir döneme işte, belli bir zamandan sonra yolunu tayin eden, Resul-ü Ekrem'in muhteşem tilmiizlerinden birisi olan Halid bin Velid. Halid bin Velid kendi devrinde bir kasırga, bir fırtınadır. Halid bin de Velid esrarlı bir fırtına gibi Sasani'lerin burçları önünde estiği zaman her şey alt üst olur. Oradan akım değiştirip de istikamet değiştirip de Bizans'a doğru akınca bu defada Bizans'ın her şeyi alt üst olur. Bir fırtına olarak yaşamış bir insan, ölüm kovalamış bir insan, ölüm döşeğinde kendi beyanlar içinde, vücudunda para kadar okun, kılıcın, mızrağın, yerinin değmediği bir yer kalmamış insan. Kovaladığını, kovalayıp arkasından koşturup durduğu ölümü bir türlü yakalayamamış hayatı boyunca. Yakalasaydı onu şöyle diyecekti Allahu u Allah'ım, hayatımın bir dönemine kadar peygamberinin karşısına çıktım. Peygamberliğinden 13 sene sonrasına kadar bütün Mekke hayatı o ve ben karşı karşıyayız. Hicretten sonra altı sene yine o ve ben karşı karşıyayız. Bu kadar azim bir cürme karşı benim çok ciddi bir kefarette bulunmam lazım. Bu ise bir harp meydanında ancak şehit kanıyla olabilirdi sen bunu bana lütfettiğinden dolayı arınmış gidiyorum diyecektim. Fakat Halid, ümniyeleri içinde kurup durduğu bu şeye müyesser olamıyor, muvaffak olamıyordu. Cihanı fethetmiş ve cihanı titretmiştim. Ve sonra ölüm döşeği üzerinde titriyordum. Said i̇bn Zeyd yanına girdiği zaman hazret Ömer de derler, bu 70-80 yaşındaki insan alabildiğine yorgunluk, Alabildiğine bitkinlik ve hastalıkların üst üste gelmesi karşısından, artık belini doğrultamıyordum İçeriye giren eski arkadaşı, hususiyle yer Yelmük'te omuz omuza vermiş beraber savaşmışlardı. Ne o bir adım geriye atmıştı ne de beri ki, içeriye girince doğrulmak istedi. Heyhat Halid'in harp meydanlarında bir kazırga halinde kendisini hareket ettiren beli artık başını taşımıyordu. Ve başı hızlı bir daha yastığa düşüverdi ve koca kumandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ölümden mi korkuyorsun, niye ağlıyorsun? Hayır diyordu. Hıçkırıklarını yuttuktan sonra hayır diyordum. Şu naçiz cesedim hem, ok ve mızrak olarak para kadar uçlarının isabet etmediği bir yer kalmamıştır. Ama bir fırtına gibi arkasından koşup durduğum ölümü harp meydanlarında yakalayamadım. Bizden mahzum oğullarından bir şair şöyledir. وَمَا مَا min سَيِّدُونَ ala hatfi اَنْفِهِمْ Bizden hiçbir efendi oğlu efendi deve gibi döşekte burnunun üzerine ölmedim. Ben şimdi burada bir kadın gibi döşekte ölüyorum, ona üzülüyorum diyordum. Halid döşekte mi ölmeliydi? Ve sonra hayaline dalıyor, kendi kendine. Ey Halid'in günleri geçin gözümün önünden. Şimdi mütedeyim. Ve şu anda yarmukdayım. Sema harıl harıl boşaltıyorum başımam. Soğuktan titr titriyorum. Ve düşmanın karşısında celadetle durmanın zevkini iliklerime kadar duyuyorum. Geçin Halid'in günleri. Geçin son dakikada ona bir lezzet daha, bir lezzet fırtınası daha getirin ve geçin diyordum. Ve bir Aralık fikrinde bir şimşek çakmış gibim. Bana şu kılıcımı versenem. Mücadil-i Muharip ne yapar kılıcını eline aldığın zaman? Onu yüce bir bayrak gibi yukarıya kaldırır sonra öper başına koy. Halit onu yapacaktır. Ve sonra beni şu kılıcın üzerine kaldırıp şöyle durayım. Kılıçımın üzerine dayalı durayım. Herhalde kendi duygu ve düşüncesini anlatmıyor bize ama onun dediği şey şundan ibarettir. Kahramanlar, yiğitler silahlarıyla beraber ölmeyi arzu ederler. Her yiğit vefat ettiği zaman kılıcını yanında görmek ister. Bir vasiyetname gibi bir dua gibi silahım yanında olsun der. Kılıcımla ölmek isterim. Halit kılıcına dayalı olarak ölecek. Ölümü öyle karşılayacaktır. Kılıcı üzerinde aslında ölmek istemesinin ayrı derin bir manası var. Halit de herkes gibi Rabbin huzuruna gidecektir. Halit'ten evvel niceleri, silahları omuzunda ve kanlar içinde Rabbin huzuruna gittiler. Halid'e Allah Celle Celaluhu bunu nasip etmedi. O hayatının sonuna kadar ve geriye bırakacağı iki mirastan birincisi olan, kılıcını arkada bırakıp giderken, o yine elinde Rabbin huzuruna öyle gitmek istiyordu. Geriye bıraktığı iki şey vardı. Arkasından destanını yazan der ki, öldü gitti geriye atıyla kılıcını bıraktın. Rabbim arkada sadece atımla kılıcımı bıraktım. Atımı harbe vakfettim, kılıcım da dayandım ve vasiyette bulundum. Vefat ederken halk meydanlarında olduğu gibi tıpkı benim mezarımı da kılıcımla kazın. Onun sesini duymak istiyorum. Ruhum hala cesedimle alakasını devam ettirdiği müddetçe onun sesini duymak istiyorum. Zira yiğitler kılıç sesinden hoşlanırlar. Bu bir yiğit ruhudur. Bu yatakta kadın gibi ölmekten nefret eden bir yüce ruhdur. Bu koşarken meydana getirdiği ter içinde boğulmak isteyen aşık bir ruhtur. Veya iktiza ettiği zaman cebede savaşırken kanlarıyla şehit abdesti almak isteyen yüce bir ruhtur. Bu yüce ruh döşekli ölmeyi, en büyük talihsizlik, en büyük mahrumiyet saymakta kendisi için. İşte bu ruh idikim milletlerin mahkûs kaderini değiştiriyor. İnsanlığa yeni bir neşve getiriyor. Bir huzur vaadiyle, saadet vaadiyle geliyordum. Neslimizde uyanmaya başladı bu günlerde bu ruhu gördükçe. Saadet asrını biraz daha anlama imkanına sahip oluyoruz. Yoksa melekler kadar aziz yaşamış o insanları tanımadan gitme talihsizliğine duçar olacaktım. Ben nefsim adına. Simaları hakikat gamz eden, içlerinde İslam'ın ısrabını yaşayan, Gönülleri heyecandan çatlayacakmış hale gelen nesin temiz simalarını seyrettikçe içimden onlara şöyle diyorum. Ben kendim için sert acı yaptım yaptığım, gibi sevdiğim, Mihrabım diye önüme koydum, karşılarında el pençe divan durdum. İnsanları tanımadan gidecektim. Ama senin siman bana çok şey anlattı. Sen bana sahabi öğrettin. Heyecanınla azminle ikdamınla bana sahabi öğrettin. 100-200 seneden beri ölü bir milletin dirilişi mevzunda bana bir fikir verdin. Camileri balap doldurdukları, medreselerde dolup taştıkları. Mektepleri lebelle doldurdukları halde İslam'ın ruhundan mahrum insanlara bir son verişle yeni bir Hz Muhammed devrinin gelmesi mevzunda sen bana bir fikir verdin berhudar ol çekiyorum içimden berhudar olsun fakat bu nesil Kur'an-ı Kerim'in beşaret vadeden ayetini takip eden ayette olduğu gibim yerinde celadet göstermesini bilecek çetin olacak. Yerinde rafet ve rahmetiyle, şeffet hareket edecek müminlere karşı mülayim ve tevazu kanatları yerlere kadar inmiş bulunacak. Bu havasıyla o, İncil'in İncil in beşaret verdiğim, Tevrat'ın tepsiratta bulunduğum, Kur'an-ı Muç beyanın haklarında rahmet okuduğum, Allah'ın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiğim, topluluk arasında mualla yerini alacak ve kıyamete kadar payidar yaşayacaktır. Bu yol Allah'ın tevfîk ve inayetiyle girilmiştir. Girilmiştir ve istiyoruz Rabbimizden, yolun bir çatalı ölüme giden bu yoldan, diğer çatalı sadra gidiyorsa şayet, İslam'a hizmete ve Allah'ın yüce adının şahbalaşmasına gidiyorsa şayet, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْاُولِيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَهُوَاسِنَا اُيْقُنِسَ biz kendimizi Hakk'a zahir sayacak ve memleketimizin huzurunun teminatı kabul edeceğiz. La تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّةِ ظَاهِر۪ينَ حَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَزَلَهُمْ حَتَّى يَئْتِيَ اَمْرُ اللّٰهُ كَمَا Bir cemaat İslam'a arka çıktı. zahir olduğu ve yardımcı olduğu müddetçe, onlara düşman olan kimseler Müslümanlığa zarar veremeyeceklerdir kıyamete kadar. Bu cemaat Hakk'a zahir, ve hakka arka çıkmış olarak kabul ettiğimiz müddetçe Cenab-ı Hakk'ın bize emanının ve rutunun ihsanının geleceğine inanabiliriz. Cenab-ı Hak bizi bu ümitte inkisara uğratmasın. Yeni bir hayal kırıklığıyla baş başa bırakmasın. Üç asırdan beri peşi peşine bir sürü gece gördük. Şafak söküyor diye ümide bağlanıp intizara durduğumuz her geceyi ayrı bir gece takip etti. Biz üç asırdan beri geceden başka bir şey görmedik. Onun için ufkumuzda yeni ağırmalar, beyazlanmalar görünce sevinmeye başladık. Asıl şafağı, asıl aydınlığı görmedik, onu kitaplarda gördük. Karanlıkta doğduk, karanlıkta yaşadık. Bizde hayat devletler, milletler karşısında delhiz hayatı oldu. Bıktık, usandık. Ufak amarelere şimdi bel bağladık, dilbeste olduk. Rabbim bizi bağışlasın ve mazur görsün. Mürteke gönüllerimizi ihyâ etmek suretiyle bu bezimde bizden beklenen şeyleri ifa etmeye yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Ela inna ahsana'l kelam mabla'n nizam. Kalamullahil melikul azizil alim. Kima kâlallahü tebârak ve teâlâ fi'l kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبر وامرا Allah ve Melâiketehu yusallûn ala annabîh. Ya eyyuhallazînâ âmenû, sallû alâhî ve sellimû teslimû alab-bâyik. Allahumme sallî Muhammedin ve alâ Âli Seyyidina Muhammedin. Kama sallît alâ Seyyidina İbrahim ve alâ Âli Seyyidina İbrahim fil âlemin rabbenâ innâke hamidun majid. Ve bârek alâ Muhammedin ve alâ Âli Seyyidina Muhammedin. Kama bârekte alâ Seyyidina İbrahim ve alâ Âli Seyyidina majid vardı Allah memesi Siddik Ebubekirler Faruk Omer ve Osman ve ali radıyallahu anh ve ane sittati albat ke'te'l asrete mubashira ve ve tabe'in el ahiyar ve allaha karşı çok saygılı olun lütufları kadar saygılı olun merhameti kadar saygılı olun gönlünüz ona karşı saygıyla dolup taşsın yozlaşmadan tevakkü edin bodurlaşmadan tevakkü edin ince hassas kalpli insanlar gibi yaşayın Allah'ın emrine itaat edin Allah'ın himayesine girin Allah'a itaatten bir dur olmayın İnna Allahi emru bil adli vel ihsani ve ita'i zül kurba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 Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. اَكِمِ الصَّلٰهِ اِنَّ الصَّلٰهَ تَسَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ ma تَسْنَعُونَ صدق الله العظيم